Kıymetli er Radyo dinleyenleri kalbin sesi er Radyo'da bir gariplerin kitabı programda daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı sevgi muhabbetle selamlıyoruz. Malum olduğu üzere kıymetli profesör doktor etemci becül hocamız bize bu programda Esat Efendi Hazretlerinin hayatını tasavvufi görüşlerini ve menakbünü anlatıyorlar. Kıymetli hocam Esat Efendimiz tabii bir tarikat şeyi olmasa bile de ...rabıtaya ve rabıtayla alakalı e, o ders olarak maneviyattaki terakki yönden e, rabıtaya ehemmiyet veriyor. Rabıta kelimesi e, bağlamak, cesur ve dayanıklı olmak manalarında rabt maslarından türemiş bir kelime. Yani e, ıslahı olarak da müridin ruhaniyetinden feyiz alacağına inanarak... ...kamil olan şeyhinin suretini zihninde tas tasavvur etmesi şeklinde tanımlanıyor. Yani Esad Efendi Hazretleri e, rabıta ile alakalı neler söylüyor? Rabıtanın ehemmiyeti nedir? E, rabıta ile alakalı kanaatleri nelerdir Esad Efendimizin? Bunlardan e, bahsedebilir misiniz? Kıymetli hocam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, muhterem dinleyenlerim. Rabıta konusu anlatılması çok basit bir konu. Şundan dolayı bu rabıta hakkında ileri geri konuşanlar oluyor. O ileri geri konuşanların hayatını, özel hayatını inceliyorum, bakıyorum. Kendileri zaten rabıta yapıyorlar. Rabıtasız hiçbir insan yok. Herkes bir şeye rabıta yapıyor. Ya, Fıtrı bir olgu yani. Ya yani, kim mi seviyorsanız, sevdiğiniz kişiye bağınız var demek ki. Rabıta kısaca bundan ibaret. Evet. Ve Allah'ı nasıl sevmek gerekliyse, Allah'ı seven ise sevmekte gereklidir. Evet. Olay bundan ibarettir. Yani abartmanın, büyütmenin, efem söyleyeyim, böyle olduğunu olduğundan fazla göstermenin de Herhangi bir alemi, herhangi bir gereği de yok. Evet. İlgi. O Kastamonu'lu e, mübarek zat, Sevim Hanım çalışmıştı biliyorsunuz. İhsan Oğuz. İhsan Oğuz Efendi. Evet. Bunu çok güzel kestirmeden anlatıvermiş. İlgi diyor. Hepimiz ilgilerle yaşarız. İlgi olmasa, bağ olmasa, irtibat olmasa, yaşayabilir miyiz? Rabıta sosyal hayatın bizde kendisinde var. Yani bu hayata biz bu hayata bile Allah'a nasıl ile bağlanıyorsak bu hayata da ilgilerimizle bağlanıyoruz. Hepimizin böyle bir ilgi alanı var. O ilgi alanıyla biz e, bu hayata tutunuyoruz. Hiçbir şeye ilgimiz, rabıtamız, bağımız olmasa depresyon medene geliyor. Yani normal bir hayat için konuşuyorum. Onun için rabıta da önemli bir husus. Ve Allah-u Teala sevmektir. Ona bağlanmaktır. Nihayeti budur yani rabıtanın. Yani tarikatlarda bu biraz daha sistematik şekli. Evet. Dürünmüş değil mi hocam? Burada efendime söyleyeyim müridin ruhaniyetinden feyiz alacağına inandığı kamil olan şeyhinin suretini zihninde savur etmesi Tefekkür ve muhayire gücünü kullanarak müsüd ile beraberlik halinde olması, yani bu şekilde kısaca tarif edilmiş oluyor. Bir de ribat kelimesi var. Fuat Köprülü efendimizi söyleyeyim, bu e, vakıflar dergisinde ribat konusunu işlerken. Evet. E, Rabut körme, kelimesinden, Rabut kökünden türemiş olduğunu ve Rabut kökünden türemiş tabirleri içeren bir takım ayetler var, Rabitu falan diyor. Bu gibi ayetleri zikrettikten sonra ayetlerdeki Rab'tın, yani bağlanmanın, ilginin, irtibatın şu ayetteki kalp huzuruna, kalp sekinesine işaret ettiğini belirtiyor. Efendim, ayet-i kerimede e, Cenab-ı Allahü Teala Hazretleri buyuruyor ki, Enzelallahu Evet ala kulubil müminin O Allah, müminlerin kalplerine sekineti indirendir diyor. Yani Bu Fetih suresinde de böyle geçiyor. Beden ile nefsin irtibatını sağlaması dolayısıyla kalbe de ribat denilmiştir. Çünkü ma'siva'nın Allah'tan başka varlıkların girmemesi için kontrol altında bulunması gereken yer kalptir. Yani ma'siva girmeyecek Allah'tan başkası. Girmemesi için de kalbin kontrol altında bulunması gerekiyor. Siyid Hakim Arvasi Hazretleri... Bunların hepsi rabıtayla alakalı yani. Tabii, hepsi. Yani hepsi rabıtayla alakalı. Rabıta hususunda, Hakim Arvasi Hazretleri, şöyle söylüyor, rabıta Şerife adlı eserinde, Mürşidi, piri, Allah ile aranızda vesile ve vasıta mevkiindeki zahtı düşünerek, onu yakınınızda ve karşınızda fark edecek, onun yüce alnına yani iki kaşı arasına gözlerini dikecek keskin bir aşk iradesiyle o zatın ulu simasına hayal hanenizde yer verecek, onu kalbinizde hayal yoluyla durduracaksınız, muhafaza edeceksiniz. Rabıta budur. Hayalini, kalbinizde muhafaza etmek olaydır. Mevlana, Halid-i Hazretleri de Risale-i Halidiye adlı eserinin 67. sayfasında şöyle diyor. Efendim, mürşidin suretini hayalde tutarken, bakışın iki kaş arasına yöneltilmesi üzerinde ısrarla durmuş, ve bu noktanın feiz menbaı olduğunu vurgulamıştır. Evet hakikaten e, insanın şu alın kısmının saçla bitişik yeri feiz almaya iki kaşının arası da alt tarafı da feiz vermeye yarar. Hatta bu e, şeydir yani insandaki bir enerjidir, bir güçtür. Bu üçüncü göz dediğimiz 4 eye. dediğimiz, üçüncü göz dediğimiz nesne ve hatta manevi gözle iki kaşın arasındadır. Efendim, Rab-ı evet. esaslı unsur, şeyhin suretini hayalde muhafaza etmektir. Yani, Abdülhakim-i Hazretleri bunu şu şekilde e, izah eder. Mülşidin suretini sadece hayalde tasavvur etmek. Yani gözün önünde tutmak. Evet. Ayrıca bu sureti kalbe indirip kalpte de savur etmek son olarak mürşidin kıyafet ve heyetine tamamen bürünüp kendisini şeyhi şeklinde düşünmek. İşte bu son şekle Abdülhakim ve Arvası Hazretleri telebbisi rabıta diyor. Yani giyinme şeyhini elbise gibi üzerine giyinme rabıtası adı veriyor. Yani onun kıyafetine bürünme şekilde. Evet. O onun şeklini almak. şeklini almak. Onun şekliyle şekillenmek. Buradan da anlıyoruz ki değişik zamanlarda kişinin ihtiyacına göre rabıta seçeneği vardır. Evet. Abdel Hakim ve Arvasi Hazretleri rabıtanın kitap sünnet ve icma ile sabit olduğunu söylemekte ve rabıtayı şirk olarak görenlerin ve inkar edenlerin, gerçek mutsavvuhların rabıtadan ne kastettiğini bilmeyen ve incelemeyenler olduğunu belirtmektedir. Esad Efendi, tısavvufta ve tarikatlarda önemli bir yer işgal eden rabıta ile ilgili olarak bir kısım ayet-i kerimeleri delil olarak kullanır. Mesela bunlardan bir tanesi şudur. Ey iman edenler! Ya eyyühellezine amenüttakullâh! vekûnu ma'as sâdıkîn. Tevbe suresi 119 ayet-i kerimesinde "Ey iman edenler, Allah'tan korkunuz. Allah'a saygı duyunuz ve Allah'ın sadık kullarıyla beraber olunuz." ayet-i kerimesini zikrederek Kübra'nın Bahrül Hakayık adlı tefsirinde naklen ayet-i kerimede geçen sadıklardan maksadın mürşitler olduğunu söyler. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyle allah Teala'nın bütün iman ehline şeriat-ı mutahara ve tarikat-ı münevverenin şehadetiyle sadık bir kul ve peygamberlere varis olmaya layık bir zat-ı muhteremin beraberliğinde bulunmalarını emrettiğini ve bunun vacip olduğunu savunur. Yani iyi insanla beraber kün-ü bir emirdir diyor. Evet. burada maddi olarak beraberlik olduğu gibi, manevi olarak da beraberlik gerekir. Yani iyi insanlarla. Manevi beraberlik, yani sevmek anlamındaki beraberlik. Tabi. Buradaki emir ise e, Allah'tan olduğuna göre, Allah kula tagatin üzerinde herhangi bir yük yükleyemeyeceğinden her devirde sadıklar, Allah'ın gerçek kulları, topluluğunun olması tabidir. Her devirde vardır. Bu ise Esad Efendi, Hz. Peygamber'in hadislerin topladığı eserinde konuyla ilgili hadisleri zikreder. Bu hadislerden biri de şudur. Her asırda ümmetimin içinde sabikun vardır. Önde gelenler, yarışı kazananlar vardır. Evet. Bunlar müdela ve sıddikundur. Cenabı Allah'ın inayet ve rahmeti onlara o kadar boldur ki, sizler o sayede onların sayesinde yer ve içersiniz. Onların dualarının hürmetine evet. Allah'ın azı geçer. Dualar makbul. Mahlukata gelmesi muhtemel olan bela ve musibetler onların hürmetine def edilip onların dualarıyla kaldırılır. Allah'ın nazları geçtiği için. Bu Kenzül İrfan hadis kitabında esad Hazretleri bu hadis-i şerifi 54. sayfada zikrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Zülkarneyn'in فَاَعِينُونِي بِقُوْوَّةٍ Bana kuvvetle yardım ediniz. Sözüyle iyilikte ve kötülüklerden sakındırmada veyahut da kötülüklerden sakınmada birbirinizle yardımlaşınız. Yani تَاَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَاَوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ İşte bu ayeti kerime maide İki nolu ayet kelimesi Erbili Hazretlerinin kullandığı delillerdendir. Kul için oldukça önemli olan evet. ruhi, manevi gıda ve ilahi enerji yani feizleri elde etmek üzere evliyanın vasıta kabul edilmesine ruhaniyetlerine sığınmasına sığınılmasına ve tevessüle bu ayetleri delil sayar. Yine bu ayeti kerimelerin bu ayeti kerimenin Allah'tan başkasından yardım istenilmesinin akla uygun olduğuna delil olarak kullanır. ki Hazreti İsa bile biliyorsunuz havarilerden Allah yolunda bana kim yardım edecek diyor. Tale men ensari ilallah. Evet. Allah yolunda bana kim ensari kim yardım edecek diyor. Hani kuldan yardım istenmezdi. Zülkarne'nin aleyhisselam o da bir peygamber sayılıyor veya da bir Allah dostu olarak görülüyor. O da Kur'an'da bana kuvvetle yardım edin diyor. Evet. Kuvvet yoluyla yardım edin. Esad Efendi'ye göre aslında biz her amelimizi vesilelerle, vasıtalarla yapmaktayız. Mesela Kabe'ye yönelmek bunun örneklerinden biridir. İnsan Kabe'ye döndüğü zaman Kabe'ye tapmıyor. Tabiye, Kabe bir yön belirtiyor. Sembol. E, sembolik bir değere sahip. Ondan yardım alıyoruz. Evet. İnsan her işini vasıtalar kullanarak yapmaktadır. Çünkü bu dünya deterministik bir dünyadır. Yani sebep sonuç ilişkilerine göre çalışan bir dünyada sebepler e, ortadan kaldırılamaz. Mühim olan hedef nereye götürüyor? Sebep değil, götürdüğü yer önemli. Allah'a mı götürüyor, başka bir yere mi götürüyor? Allah'a götürüyorsa kutsaldır sebepler. Evet. Ama Allah'tan başka bir şey dünyaya, altına, gümüşe götürüyorsa aynı kutsallığı taşıyamazsın. Bunları iyi düşünmek lazım. Evet. Bu nedenle determinizm hayatımızın sebep-sonuç ilişkileriyle her aşamasında çalışma halinde işlek olarak varlığını sürdürmektedir. Esad Efendi bunların yanında çeşitli kaynaklardan da rabıtaya delil getirir. Mesela İmam-ı Şarani Hazretlerinin Nefahatül Kudüs Seyyid Şerif Cırcani Hazretlerinin Şerfi Şerhime Vakıfı Taciddin Osmani'nin Taci adlı eseri ve şerhinden Avarifül Marif'ten Gazali'den İmam-ı Zemah Şeriden, Hiram Abadi'den, Kitab-ı Rima'dan, Ruzbehan Bakli'den, Aruz-ı Beyan'dan, Ruzbehan Bakli'nin aruzu beyanından, İmam Rabbani'den, Fahreddin Razi'den nakillerle farklı farklı örneklerle rabıtayı delillendirmiştir. Yani önce bir Kur'anla delillendirdi, sonra hadislerle delillendirdi, sonra büyük zevat-ı kiramın sözleriyle temellendirdi. Efendim burada Er-Risale Fittarikat En-Nakşibendiye adlı kitabı şerh eden Muhammed Said El-Hadimi der ki zikreden kimse kalbine zikir esnasında bir dağınıklık gelirse bir vesvese gelirse ve hatta bir tutukluk bir ağırlık böyle bir hal gelirse derhal soğuk veya sıcak suyla bir kusur lafdesi alsın. Yahut abdest alsın ve zikir çektiği yerde, halvette hacet namazı kılsın. Dua etsin. Ondan sonra tekrar zikir için bir abdest daha alsın. Eğer vesvese devam ederse, gönül bunalıklığı, bulanıklığı devam ederse, Peygamberimizin suretini yani ruhaniyetini tahayyül etsin. Şeklinde de ruhaniyetini. Çünkü peygamberimizin ruhaniyeti de cismaniyeti gibi avnü inayet yani yardım kaynağıdır. Hidayet güneşinin doğduğu yerdir. Yahut da bunun yerine Hazreti Resulullah'ın naibi olduğuna kesin inanmak şartıyla şeyhinin ruhaniyetini tahayyül etsin diyor. Muhammed Said Hadimi Hazretleri e, bu şekilde bir açıklama yapıyor. Risale-i Tarık-ı Nakşibendiye evet. isimli eserinde. Evet. Bir mektubunda da iman kalesi gibi sağlam bir kaleyi elde edebilmek ve o kaleyi o kaleyi kader yayından atılan oklardan müdafaa edebilmek için veftehu ileyhil vesilete Maide 35 ayeti kerimesinde belirtildiği gibi bir vesileye bir sebebe tutunmak gerektiğini bu vesilenin ise ey iman edenler sabredin Sebat gösterin, hazırlıklı ve uyanık bulunun, rabitu yani. Ve Allah'tan korkun ki, فَتَّقُ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ felaha فَلَاهَا erebilesiniz. İşte bu Ali İmran Suresinin 200 nolu ayet kelimesi kerimesi gereğince, tam bir sevgiyle, ihtiyakla kalbi rabutaya devama bağlı olmak gerekir. Ayet-i Kerime'yi böylece tefsir etme sebebiyle de zahiri alimler tarafından ayıplanmamasını ifade eder. Erbili Hazretleri Mektubat, Mektubat adlı eserin 75. sayfasında böyle söylüyor. Evet. Bunun yanında Esad Efendi Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Ayet-i Kerimesinin sadıklarla beraber olun kısmını tasavukdaki rabutaya delil getirerek şu açıklamayı yapar. Tarikat-ı Aliye'i Nakşibendiye'nin daire-i necat-ı bahiresine duhul eden ve ber-i minval-i evrad eskarına şuru eğleyen bir talibi sadık için gayet mühim bir keyfiyet daha vardır. O dahi sadıklarla beraber olun ayeti celilesine bağlanarak şeyhini gönünde bulundurmaktan ibarettir. Bu ibareyi yani, biraz açabilir miyiz hocam bunu? Tabii. Bir manevi beraberlik. Yani yanımızda cismani var. Evet. İşte birisi mesela bir arkadaşımız vardı bizim. Kendisi Adanalıydı. Çok Mehmet işte kuş kondu diye bizzattı. severdik kendisini. Bazen hatırlarım onu. Hayali gözümün önüne gelir. Evet. Ee, kıymetli bir arkadaştı. Cömert bir arkadaştı. Ve nazik ve kibar bir insandı. İnsanı kamildi. Bunu böyle hatıra getirmek bunun neresi günah olsun? O zaman aklımıza gelen bütün yüzler, simalar, hatıralar, hepsi bizi kafir yapar o zaman. Evet. Eğer şirk ise Ki kaldı ki namazla rabıta yapılmaz biliyorsunuz. Namazın dışında yapılır. Evet. Namazla sadece Allah'a rabıta yapılır. Bunu müteakiben rabıtanın hikmetini ve müridin manen ilerlemesi bakımından ehemmiyetini dile getirmekte Esad-ı Hazretleri ve yine zikrettiği bu ayet-i kerimeye dayanarak şunu söylemektedir. Bu zikrolunan ayeti celilideki ferman-ı ilahiyyeye İmtisalen Cenab-ı Hakk'ın sadık bir kulunu, pederi manevi ittikaz ve ma'iyyeti ruhaniyelerini istinam, itinam edenler say-ı gayretleri ve tarikat-ı aliyeye itaatleri nisbetinde nefis ve şeytanın taarruzundan tahlisi can eyledikleri ve te'mini istikballeri için şeriat-ı mutahara ve tarikat-ı münevverenin emanında bulundukları her zaman meşhudi Basra'ya imtinanımız olmaktadır. Yani burada Esed el Hazretleri mürşitle beraberliğin bir kısmı cismani olduğu gibi bir kısmının da ruhani olduğunu söyler. Evet. Bu ruhani beraberlik rabıta sayesinde oluşmaktadır. Rabıtanın azlığı, çokluğu yani zayıflığı ve kuvvetliği, kuvvetli oluşu muhabbetin azlığına ve çokluğuna bağlıdır. çok seven kuvvetli rabıta yapar az seven de zayıf rabıta yapar sevgi ile alakalı ve doğru orantılıdır evet rabıtanın ihtiyaç olduğunu anlayan kişiler için mürşidin muhabbeti gibi lezzetli bir ilaç bulunamaz bu ilacın faydasına mani üç husus vardır birincisi şeriata muhalif hareket etmek İkincisi israf kabilinden olan süs ve zinete sevgi beslemek Üçüncüsü de gaflet ehli insanlar ve kalbi kararmış insanlarla sohbet etmek. Yani Rabatataki faydayı engelleyen üç tane Tabii. bu tehlike. Yani yanlış insanlarla arkadaşlık yapmak manevi feyiz almaya engerdir. İnsanın kalbini karartır. israfta da engel. Spiritüel senkronizasyon diyorlar. Kötüyle gezer tozarsanız kalbiniz o kötünün kalbi gibi olur. Evet. yani bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim sözünde anlatıldığı gibi yani el mer'u Aladin'i dini halilihi gibi bir şey kişi arkadaşının dini üzeredir Evet Onun için arkadaşlık yaptınız kişilere dikkat ediniz israf da o da rabdodaki feyzi engelliyor değil mi hocam tabi israf da öyle bilindiği gibi kalp dış dünyada meydana gelen olanların olayların tesir altında kalır Yani kalbimiz dışta fenomenler, olaylar, hadisat var. Bunların etkisi altında kalır. Mesela kötü bir havadır. Hava şartları bozuktur. Bundan vücut sağlığı zarar görür. <gülüyor> Kalp de gaflet ve kasvet ile bir arada bulunmak ve kalbi kara insanlarla görüşüp konuşmaktan tesir alır. Kararır. Evet. böyle büyük saatlerden birisi trenle gidip gelirken karşıma böyle kalbi kasvetli gaflet ehli birisi oturmasın diye derişlerinden birine oturur yolculuğu öyle yaparmış evet. Ya kalp kalbi tesir eder Zama, zamanımızda ise bundan tamamıyla kurtulmak mümkün olmayacağından vaktin çoğunda bilhassa rabıtaya devam etmeye dikkat göstermek lazımdır Evet. Yani dünya bizi alıp götürüyor. Dünya oyalanmalar çok, şekiller, televizyonlar, arkadaşlıklar. Dünya çok hızlı akıyor. Olaylar hızlı, hadiseler hızlı ediyor. Bizi bisel gibi alıp götürüyor, bizi bizden uzaklaştırıyor. Evet. Bundan kurtulmak için rabutaya, yani bir geminin bir limana e, demir atması gibi, halatla bağlanması gibi. kalbimizi Allah'a ve Allah dostlarına bağlamamız lazımdır. Aslında rabıta sevgi ve muhabbetin neticesidir. İnikas ve insiba yani yansıma ve rengine boyanma tarikatta önemli olduğu için 10 letaifin kalp huruf, sır, kafi, akva vesaire bunların zikrullah ile uyanması, Allah diye zikrederken ondan almış olduğu enerjiyle uyanması ölüyken dirilmesi, cesedin nurlanması, fenafillaha ulaşmış bir mürşidin feyiz ve bereketi sayesinde olabilir. Bu hallerin tesiri sayesinde o derviş evriyaullahın silsilesine ulaşır. Ve her yerde şerefli ruhaniyetlerle ünsiyet kurulur. Yani şeyhine rabıta yapan bir insan, aynı zamanda o silsileden gelenlere de rabıta yapmış olur. bu bakımdan rabıta gerek bizi gafletten kurtulması yönüyle gerek de ruhani yüce zatlarla temasa geçme yönünde büyük faydası olduğu söylenebilir ve mühim bir uygulamadır. Evet hocam. Yani rabıtanın tasavvufta ne kadar önemli olduğunu bu Esat Efendimiz de eserlerinde ifade ediyorlar. Kıymetli hocamız bu programın bu bölümünde bizlere Esad Efendi'mizin menakbundan bahsediyorlar. Muhterem hocam menakbda da geçen bir e, Batı'da eksik olan iç ahlak başlıklı bir evet. e, bir menkibe'den bahsediyorsunuz. E, Eserinizde de bundan bunu ele almışsınız. E, bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani Batı'da eksik olan iç ahlak derken bundan ne kastediliyor? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Esra Derbili Hazretleri diyor ki, Âdem olamaz ah seni takvim ile ekrem. Takvadır eden ehlini insanı mükerrem. İlm-ü amel etmezse eğer kalbini tenvir, şeytan kesilir. Nefsi habisi ile Âdem. Âdemoğlu en güzel surete yaratılmış. Ama bu en güzel şekilde yaratılmış olmasıyla en şerefli olamaz. Sahibini şerefli yapan, mükerrem yapan takvadır. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Eğer insan kalbini ilim ve amel nurlandırmazsa, bir insanın kalbini ilim ve amel nurlandırmazsa, o pis nefsi ile şeytan kesilir. Biliyorsunuz, salih amel, Ve ilim, insanın kalbini, düşünce dünyasını, iç alemini aydınlatır. Evet. İşte bu salih amel, maneviyat, ilim batıda yok biliyorsunuz. Esad Erbili Hazretleri batı ve ahlak üzerine bir yapmış olduğu konuşma sırasında Karvet'e şöyle söylüyor. Bir gün Esad Erbili Hazretleri elinde bir gül, yanında bir hafız Yanıma geldi, kaldım odaya geldi. Halatır sordu. Çok mahçuptu ve çok kibar ve ince üslup sahibiydi. Bu gülü size hediye ediyorum dedi. Evet. Ondan sonra oturduk, sohbete başladık. Esat Efendi konuşma sırasında dedi ki, sizin batıda eksik olan iç ahlaktır. Avrupa edebiyatını biz Müslümanların edebiyatıyla şöyle bir kıyasla bakalım. Görürsünüz ki bizim doğu edebiyatımızın onda dokuzu dini ve ahlaki bir muhtevaya sahiptir. Evet. Avrupa'da edebiyat ise bu oran tamamen tersinedir. Ben şahsen bir toplumun kendi edebiyatında ahlaki bozukluk varsa ondan olumsuz etkileneceğine inanıyorum. Edep zaten edep davranış kontrolü. Davranış düzenli olması, kurallı olması, saygı muhtevası, sevgi yani edep böyle e, bir incelik, davranış inceliği. Batı da bunların hiçbirisi yok. Evet. Yani ahlak evine fare girmesin, çalar gider. Ahlaksızlık girince evleri yıkar gider. Şair böyle söylemiş. Bizim doğuda. ...gerçekten de ahlaki yapı birinci planda bulunur. O ahlakın birinci planda olması nedeniyle bugün Almanya'da Türkleri eritemeyen Almanlar... Evet. ...Angela Merkel, Türkler bir türlü asimile olmuyor diye son derece üzülmektedir. Yani asilime, asimile olmaları demek, erimeleri demek... Orada yaşayan 5 milyon Müslümanın Hristiyan olması anlamına geliyor. Alman olması anlamına geliyor. Alman değil Hristiyan Bu, olması yani. direkt. Onu, onu bekliyorlar. Evet. Yani ve evet. asimile edemiyorlar. Asimile edemeler, edememelerin sebebi şu. Almanın ahlak olarak biz Türklere vereceği hiçbir şey yok. Bizim de ahlak ve medeniyet olarak sosyo kültür olarak verebileceğimiz onlara çok şeyler var. Yani onlar fakir, biz zenginiz. Evet. Yani Türklere gelin, bize e, konfermite yani uyum gösterin demek, yani zenginliğinizi bırakın, fakirleşen anlamına gelir. Bizim Anadolu insanı e, 500-400 senelik Selçuklu, 600 senelik Osmanlı toplam 1 senelik bir İslam-Türk medeni, medeniyetinden geliyoruz biz. Bu medeniyetin temel yapı taşları Psikogenetik olarak bizde var ve mevcut. Bunu yıkamıyorlar. Başka milletin insanlarını eritebiliyorlar. Ama bizim Anadolu'dan giden Müslümanları Almanya ve Avrupa kolay kolay eritemiyor. Ancak dini çok zayıf olacak da, Efem söyleyeyim, İslamiyet diye bir kaygısı olmayacak da, ahlakı ayağın altında çiğnemiş olacak da, böyle toplumsal aile bağları, kültürel bağları zayıf olacak da, ancak onları tesir altına alabiliyorlar. Onların sayısı da bir avuç. Ve bugün Almanya'da 5 milyon Türk'ü bu yüzden iç ahlak olduğu için eritemiyorlar. Şimdi kendilerinde bu Esad-ı bahsettiği gibi iç ahlak yok. Evet. Yani. Kıymetli hocam Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. E, Reis-ül Kurra. yani Bu da menemen hadisesi dolayısıyla e, yargılanmış olanlardan e, birisi. Esat Efendimiz'in de aynı zamanda Kelami Dergâh'ında kalmış bulunmuş birisi. Bununla alakalı bu Menemen ve Abdurrahman Gürses Hoca ile alakalı bir menkıbeden bahsediliyor. Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Evet. Efendim, Emin Saras Efendi bir sohbetinde şöyle söylüyor. Abdurrahman Gürses ile ilgili bir kitap yazılmıştı talebesi tarafından. Onun e, bir yerinde e, bu konu gündeme geliyor. Diyor ki Emin Sarasöz Efendi, Allah ömrünü uzun etsin. Abdurrahman Gülses Efendi, reis Kurra, Menemen hadisesini hiç unutmazdı. Hemen her fırsatta Menemen hadisi bahsedildiğinde öfkesine hakim olamazdı. etrafındakilere orada yaşadıklarını anlatırdı. Evet. Akturanaman Gülsözoğlu Efendi Menemen olayları sırasında 20 yaşında bir delikanlıymış. Ve o olaylar sırasında da çok çok sıkıntı çekmiş. Hatta diyor ki 30 sene hüküm verse hakimler bana müjde gibi gelecek diyor. Fakat sonunda ona bir sene hüküm vermişler. Evet. Esad Efendimiz'in Adapazarı ve Hendek'te bir hayli ikvanı bulunuyordu. Bu yüzden Pir Efendimiz, Esad Efendimiz Hendek ve pazarına sık sık giderlerdi. Bu sırada hukukları oluşmuş Esad Efendimiz'in vefatından önceki son iki senesinde Abdurrahman Efendi Ramazanlar'da Yani 1929-1930 senesi Ramazanlarında Abdurrahman Gülsüz Efendi Ramazanlarda köşle teravih namazı kıldırmıştı. Evet. Efendim son derece enteresandır. Menemen hadisesinden sonra ben Esat Efendi'ye teravih kıldıran sen Esat Efendi'ye teravih namazı kıldıran mısın Dolayısıyla onunla bir ilgin vardır diyerek Abdurrahman Gülsoz Efendi'yi mahkum etmişler. Bu yüzden sekiz yıl süreyle onu devlet memurluğundan mahrum etmişler ve uzun süre de takip altında bulundurmuşlar. Bu dönemde geçimini mukabele okuyarak sağlamış. Bir sinirlik mahkumiyetinin bir kısmını Manisa'da, bir kısmını da Ada Pazarı'na geçirmiş, çok sıkıntılar yaşamış. Hatta hanımı Abdurrahman Gülce diye istersen yurt dışına açıklamış yani bu kadar sıkıntı çekene kadar yani yurt dışına. O dönemlerde din e, Türkiye'de bir sanki komünist rejim mi imiş var imiş gibi son derece ağır bir baskı altında tutulmuş bütün gazete bizim Cumhuriyet Tarihi o dönemleri çok karanlık ve vicdanlara baskı yapılan. bir dönem olarak tarihte yerini alacaktır. Kıymetli hocam, Esad Efendimiz işte güzel Kur'an okuyanları seviyor. Bundan dolayı da Abdurrahman Gürses Hoca'yı köşke davet ediyor. Yani dergiha davet ediyor zaman zaman. Bu ilk tanışması ve Abdurrahman Gürses Hoca'yla alakalı bir görüşmesi var. Bundan da bahsedebilir misiniz? Bir önceki konuyla alakalı olduğu için. Bunları da Bunu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Evet, teşekkür ederim. Efendim, tekkeler kapatıldıktan sonra, Ekim 1925'te, tekkelerin ve zaviyelerin sedine dine ve menine dair kanunçtıktan sonra Esad-i Hazretleri Erenköy'de bir köşk alır ve kazasker köşküne taşınır. Erenköy'de kazasker de köşküne taşınır. O sırada 20 yaşlarında Abdurrahman Gülses, İstanbul'da hafızlık sonrası medrese eğitimine devam etmektedir. Evet. Ancak Cumhuriyet kanunlarıyla İslami eğitim veren medreseler kapatılınca, o bir süre daha İstanbul'da kalır. Çeşitli camilerde, meclislerde sık sık Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye başlar. Okuduğu güzel Kur'an'la ...İstanbul Muhiti'nde adı hemen duyulur. Evet. Efendim, Esad Erbirli Hazretleri... ...Kuddise Sürruh... ...güzel sesli Kur'an okuyanları... ...dinlemeyi çok sever. Ve bu yüzden Abdurrahman Gülsas Efendi'yi... ...köşküne davet eder. Bu şekilde tanışmış olurlar. Evet. Bu tanışmada Abdurrahman Efendi... ...Kur'an-ı Kerim okur. Kur'an-ı Kerim'i... ...büyük bir huşu içerisinde dinleyen... Esad Erbilli Hazretleri okunan tilaveti beğenir ve çok memnun kalır. Aralarında şu görüşme cereyan eder. Abdurrahman Efendi, siz kimden okudunuz? Efendim Hendek'te Rauf Efendi'den talim ve tehecid okudum. Bu cevabı alan Esad Efendi, hafifçe gülümser ve şu bizim Rauf Efendi'den mi diyor sorar. Abdurrahman Efendi, evet efendim der. Bu şekilde Abdurrahman Gülsüz, Hoca Efendi'nin hocası, Rauf Efendi'nin Esad Erbili Hazretleri'nin dervişi olduğu ortaya çıkar. Evet. Ders aldığı hoca, Esad Erbili Hazretleri'nin dervişiymiş. Darişim. İkisi de bu drama çok sevinirler. Derken, gel gitler, ziyaretler devam eder. Abdurrahman Efendi üst üste birkaç Ramazan köşle mukabele okur ve teravih namazları kıldırır. Abdurrahman Gürses menemenin sonuna bu hatıraları andıkça gözlerin nemlenirdi. Sesini kısardı. Kendi halinde sessizliğe gömülürdü. Evet. Bir büyük çınardı. Alem üzüldü ardından. Kutbu alemdi o. Âlem yıkıldı ardından. Bismillah. Emin Sera efendi şöyle nakleder. Abdurrahman Gürses'in Esad Efendimiz'in hakkında işlenlikle Şeyh'im, efendim der ve sık sık onun ne yerden kervanı, gam göçer olsa konar bende bela rahında şimdi bir muayyen menzil oldum ben. Mısralarını okur ve şehit edilişinin ızdırabını yaşardı. Abdurrahman Gülses Efendi'nin hayatını anlatan e, kitabın 36. ve 16. sayfalarında e, bununla ilgili geniş bilgiler var. İstanbul'un e, daha doğrusu Türkiye'mizin birinci sınıf bir Kur'an okuyucusu. Evet. E, dergahta Esaderbi Hazretleri üzerine çok Kur'an-ı Kerim okumuş ve onun dualarının bereketiyle eee reisül kurra olmuştur. Yani Abdurrahman Efendi Esaderbi Hazretlerine çok bağlı bir zattı. Yani onu çok severdi. Maneviyat erbabı hep birbirlerini tanırlar zaten. Bir maneviyat erbabını en iyi bilen yine maneviyat erbabıdır. Evet. Eseri bazı de onu çok severdi. Evet. Allah ikisine de rahmet eylesin. Amin. Kıymetli hocam, şefkat Necip Fazıl bu yakın tarihe tabii çok yakın tarihte etkili olmuş bir şahsiyet, önemli bir şahsiyet. Hem şairliğiyle hem de edebi yönüyle etkili olmuş bir şahsiyet. Necip Fazıl'ın Esad Efendi ile alakalı bir, onun edebi yönüyle alakalı bir ifadesi var. Bunu da dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Evet. Üstad Necip Fazıl, Esad Efendi Hazretleri'nin şairliğini çok beğenir ve takdir ederdi. Onu şu değerlendirmesiyle anlatır. Esad Erebili Hazretleri'nin şiirlerine gelince, okudukça ben çok rahatlarım. İçten gelen, böyle kalpten gelen güzel şiirler. Yani dile hakim, dile hakim. Yani edebi yönü kuvvetli, i̇şte manalar, çok derin manalar var değil mi hocam? Evet. Burada bir tanesini okumaya çalışalım. Gazeli Türkiye diye özellikle. Gönül nur cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm Rehinden Ey tabibim tutiya ister. Safa-yı sineme zulmet veren, Jeng-ü günahımdır. Aman ey kân-ı ihsan, Zulmet-i kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet rûz-ü mahşerde, Ki derd-i bi-devâ-yı masiyet, Senden şifa ister. Ne âb-ı rahat, Ne ah-ı sineden imdat, Benim bağr-ı günahım, Lütf-i şah-ı enbiya ister. Sarıldım dameni ihsanına, Ey şafii ümmet, Dahilek ya Muhammed, Hasta canım, Bir deva ister. Gülü ruhsarına meftun olanlar, Şüphesiz sensiz, Ne mülkü mağul, Cah ister, Ne de zevkü safa ister, Onla bir kerreşad olsun, Cemal-i ba kemalinle, Ki kemter bendeniz esad, Sana feda olmak ister. Yani, Gönlüm, sevgilinin yani Yüce Allah'ın o zatından, cemalinden onun ışığından bir ışık ister. Ey tabibim gözüm senin yolunun toprağından sürme ister. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolda yürür Efendim söyleyeyim, Medine'nin toprağı şifadır. Oradan gözüne Esad Elbi Hazretlerimiz böyle bir sürme çekmek ister. Sürme. Evet. Yani gözüne sürme çekmek demek, onu gözü gibi sevmek demek. Medine'yi sevmek. Peygamberimizi gözü gibi sevmek. Evet. Ve göze güzellik verir. O sürmeyi çeker, bakışım benim güzelleşir. Merhamet merhamet bakarım. Merhametle bakan insanlar, Medine toprağından gözlerine sürme çekmişlerdir. Muhammedi sürmedir o. Merhamet bakışı, çok önemli bir bakış. Evet. Göğsümün, kalbimin saflığına karanlık veren, Onun berraklığını bozan, işlediğim günahların kiripasıdır. Yardım et, ey ihsan kaynağı! Bu kalbimin karanlığı, senden cila ister. Bu karanlığım seninle cila olsun. Gönlüm seninle aydınlansın. Karanlığı seninle gitsin. Yani. yani şefaat diyor. Ey Risalet Şahı, ey Hazreti Muhammed. Allahümme, Selamü Aleyküm Muhammed. Tabi Peygamberimiz yazılmış bu. Evet. Kıyamet gününde imdada yetiş ki devasız itaatsizlik derdi. Senden şifa ister. Yani itaat etmemek en büyük hastalıktır. Evet. Bana şefaat et, bana imdad et. Günahkarım ben. Ne gözyaşından rahat, ne ahısineden, gönülden yapılan tövbe ve duadan yardım var. Benim günah hüküm, Nebiler Şahı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin lütfunu ister. Her ne kadar tövbe ediyorum, her ne kadar dua yapıyorum. Ama yaptığım bu tövbeler, yaptığım bu dualar makbul mü? Bilemiyorum. Bana şefaatlik Bana şefaat et. Evet. Bana yardım et. Bana lütfet. Ey ümmetin şefaatçisi, senin ihsan eteğine sarıldım, cömertlik eteğine sarıldım, sımsıkı sarıldım. Bana ihsan et. Ey Muhammed, sana sığındım, sana sığınırım. Canım hasta. bu hasta canıma bir deva, bir ilaç ver. Hasta gönlüm senden bir deva ister. Senin gül yüzüne meftun olanlar, aşık olanlar, hiç şüphe yok ki, sensiz ne mal ister, sensiz ne mülk ister, sen olmadan ne mevki ister, sen olmadan ne zevk, ne de sefa ister. Yani, seni, seni, Sen, aşıkların sahip olduğu en büyük mal ve metasın. En büyük kıymetsin. Sen, aşıkların en büyük mülküsün. Sen, seni sevmek aşıkların en büyük mevkiidir. Seni sevmek aşıkların en büyük zevki, aşıkların en büyük safası. Yani mal mutluluk eder. Hayır, seni sevmek daha çok mutlu eder. Mülk insanı mutlu eder. Hayır, seni sevmek daha mutlu eder. Yani seni sevmedikten sonra bu malın mülkün verdiği sevinçi niye yarar ki? Evet. Sana feda olmak isteyen kıymetsiz kulun Esad. Bu Esad sahabe gibi feda ki ebi ve ümmi ya Resulallah dünyam ve ahiretim sana feda olsun. Fedake ebi ve ümmi, anam babam, dünyam ve ahiretim sana fedam olsun. Zahirim ve vatınım, anam babam, her şeyim sana feda olsun. Ebu Bekir gibi canım feda olsun. Seni bir kere görse ve mükemmel güzelliğinle bir kere şu gönlüm sevinse ne olur? Peygamberimizi tabi Esad Eribli Hazretleri gerçekten... Çok seviyor. Çok. Çok. Evet kıymetli hocam. Burada ateş şiiri de var. Onu da okumayı arzu ediyorum. Buyurun hocam. Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Oldu. Tecellâ-i cemâlinden Habibim nevbahar ateş Gül Ateş, Bülbül Ateş, Sümbül Ateş, Hakü Har Ateş. Şu a-i afi ta-bındır yakan bir cümle vışrakı. Dil Ateş, Sine Ateş, Hemdü Çeşme Eşbâr Ateş. Hayali şem'iru yünle acep mi yansa can dil... Nigarım gel de gör kalbimde ateş, ahuzar ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehide ışkı kıskas etmek? Ceset ateş, kefen ateş, hem âb-ı hoşguvara ateş. Ben el çektim safayı hatır-ı aram u canımdan. Safa ateş. Cefah ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş gam küsar ateş. Temennâ-i mesar ateş. Ümmidi afiyet besler mi esad yardan haşağı. Saçar oldukça gözden, ol nigâr gülzar ateş. Sevgilim, senin güzelliğinin tecellisinden, Belirip ortaya çıkmasından, ilkbahar ateş. Gül ateş, bülbül ateş, sünbül ateş, toprak ateş, diken ateş. Evet kıymetli hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.